Program yapar mısınız teklifi gelmiş. Çok sevinmişler bu işe. Ne? Ne kadar para vereceksiniz diye sormuşlar. Hayır, Karagözüm, öyle dememişler. Ne demişler? Ha, dostum diyerek başlamışlar programa. Öyleyse biz de öyle diyerek başlayalım programa. Ha, dostum. Karagözüm, nasılsın? İyi, efendim. İyi. Ali kadim dostum. ...seni öyle seviyorum ki... ...tabi tabi... ...yani senin gibi bir dostum olduğu için... ...ne kadar şükretsem az... Ee, ...az tabi... ...yakında çok daha fazla şükredeceksin Hacivat... ...nedenmiş o... ...yakında olmaz... ...karagöz sende bir haller var... ...sabahtan beri tafrandan geçilmiyor... ...hayırdır nedir bu hareketlerin sebebi hikmeti... ...ben tanımam seferi hikmeti... ...seferi hikmet değil efendim... Sebebi hikmeti, yani nedir bu garip davranışlarının nedeni? Aaa sen bilmiyorsun tabii. Neyi? Ya hakikaten duymadın mı şimdi birader? <gülüyor> Neyi yahu Allah Allah? Bak bilmemezlikten gelme haciyvat. Bir şey bildiğim yok benim. Söyle birader ne oldu? Efendim, ben var ya ben. Ee, ben var ya ben, artık ben eski ben değilim. Karagöz kafana sert bir cisimle vurmadılar değil mi? Ya neden öyle dedin? Sen iyice saçmalamaya başladın birader. Lafın ucunu gösteriyorsun, devamını geçiremiyorsun. Ne oldu diyorum ağzında geveleyip duruyorsun. Hee tamam tamam, sen bilmiyorsun galiba. Hakikaten bilmiyorsun değil mi? Bilmiyorum yahu birader, çıldırttın beni sonunda. Söyle be adam ne oldu? Dur be, bağırma tamam söyleyeceğim Allah Allah. Ne olacak? Artist oluyorum. Ola ola artist mi oldun? Doktorluğu yazdım ama artistlik çıktı ki yıllık. Niye küçümsedi şimdi artisti? Küçümsemedim de, o kadar uzattın ki, çıka çıka artistlik çıktı diye şaşırdım. Birader, jazz ajansına yazıldım ben. Ne ajansına? Jazz ajansı, jazz jazz. Ha, <gülüyor> kast ajansı diyor. Öyle dolu. Filmlere oyuncu bulan ajans yani. <gülüyor> Aynen öyle. Senin de bilmediğin yok yani Hacivat. Bilirim canım. Benim de başımdan geçti öyle bir macera. Ee, sen niye meşhur olamadın öyleyse? Ha tabii sen kabiliyetsiz biri olduğun için hiçbir şey oynayamadın tabii. E küçük rolü falan yok muydu Hacivat? Sen odun canlandırmada Oscar adaysındır. Harakas. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet evet tamam Hacivat'ım sinirlenme hemen. Sen devam et. Hakikaten sonra ne oldu? Gittim fotoğraf çektirdim. Fotoğraf parası bugünün parasıyla 200 lira verdim. Ajans kataloğa varmış. Orada fotoğrafımın olmasını istiyorsam bir 500 lira daha vermem gerekiyormuş. Ben de vermedim. Niye vermedin canım? Ne güzel meşhur olacaktın işte. İyi ki vermemişim. Adamlar dolandırıcı çıktı birader. Artistlik ajansı filan hep yalanmış. Yani sen iyice araştırdın mı bunları? Bunları yok. Bunu var. Bir kişi mi bu? Daha yarım. Bayağı bir kısa. Para vermedin değil mi? Verdim ama iki bölüm sonra verdiğinin iki katını kazanırsın dedi. Eyvah. Kaç lira verdin birader? Bin lira. Bir de e, üç yüz liradan sonra verdim. Bin üç yüz'e falan mal oldu işte. Bir makbuz aldın mı? Yok almadım. Seni kandırmışlar efendim. Nasıl kandırmışlar be saçmalama sen de acıbat. Adamın cep telefonu var yüz yüze konuştum. Hatta büroma gidelim dedi. Ben gerek yok dedim. Gerçi bürosunda var mı yok muydu bilmiyorum. Ama şimdi dur ben hemen ara sorarım. Hacıvat böyle diyor derim. Bir dakika. Nerede? Ara, ara bakalım ara. Ne Arıyorum. diyor? bir dakika dur. Dur ben şimdi. Dur bakayım ha. Hadi ya. Ne diyor? Ne diyor? Böyle bir numara kayıtlı değil diyor acıvat Numara yok. Numaracıymış herif. Öyle araştırmadan para verilir mi hiç? Şimdi ben artist olabileceğim mı? Artist olamadın ama madara oldun Karagöz. Bu da sana ders olsun. Ama pahalı bir dersmiş bu ya. Ee, bazen pahalı öğreniliyor bu işler. Ah Karagöz, ah yazıklar olsun sana. Kırkından sonra artistlik senin neyine? <gülüyor>